Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu kıymeti izleyenlerimiz ilmihal programıyla yeniden huzurlarınızdayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İlmihalet tv tv.com.tr ve yine lalegül tv whatsapp hattı üzerinden bizlere göndermiş olduğunuz sorularınızı İsmaila Fıkıh Kulu Fatih Kalender hocamıza soracağız ve cevaplar alacağız. Sizler de sorularınızı buralardan bizlere iletebilirsiniz. Aynı zamanda sizler için hazırlamış olduğumuz ilmihal.com.tr comtr sitesinden de daha önce yapmış olduğumuz bütün programlara ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda arama butonunda e, harf girerek de yine e, aramış olduğunuz bütün sorulara tek tek soru cevap şeklinde de ulaşma imkanına sahipsiniz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok şükür Rabbimize. Rabbim daha güzel günler cümlemize nasip etsin. Inşallah. Amin inşallah. Allah razı olsun hocam. İlk sorumuz Ortaklaşa iş yapıyoruz, sermayeyi ben verdim. Ortağım verdiğim sermayeyi çalıştırıyor, kazancı aramızda bölüşüyoruz. Sorun şu, ortağıma bir firma hakkında onunla iş yapma batabilir dedim. Bunun üzerine ortağım o firma için sağlam olduğunu söyledi. Ve şayet bir batak olursa kendisinin ödeyeceğini de söyledi. Yani ortak olan kişi ortağına kefil olabilir mi? Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah ve sallallahu te'ala aleyhi ve sellem ve ba'du. Sualin iptidası ile sonu aslında farklı. Çünkü sualin son tarafında ortak ortağına kefil olabilir mi ifadesi var ki bu birçok noktada bazı ortaklıklarda diyelim veyahut da zaten kendiliğinden oluşan bir sistemdir. Bunu anlayabilmemiz öncelikle ortaklık sistemini ele almamız gerekir. İslam fıkhında özellikle Hanefi mezhebi doğrultusunda baktığımız zaman üç türlü ortaklıktan bahsedilir. Mülk şirketi iki veya daha fazla kişilerin bir malda ortak olması akit şirketi yine iki veya daha fazla kişilerin e, ticaret yapmak üzere yani kar elde edebilmeye yönelik aralarında anlaşarak bir ortaklık, bir şirket kurmaları üçüncüsü ibaha şirketi dediğimiz insanların kamuya taluk eden yerlerden istifade etme yönündeki ortaklılık işte herkes e, suda ortaktır Herkes nebadatta ortaktır ve emsali. Konumuz mülk şirketi değil akit şirketi yani iki veya ikiden fazla kişilerin ticari gaye ile ortak olmaları. Tabi bu ortaklıkta bazı kere her iki taraf da ortaya sermaye koyar. Bazen bir taraf sermaye koyar diğer taraf ise amelini ortaya koyar ki buna fıkıh dilinde mudarebe ortaklılığı denir. Şayet her iki taraf da ortaya sermaye koyuyor ise, bu durumdaki ortaklık yine bizim Hanefi fıkı doğrultusunda baktığımız zaman mufavaza veyahut da inan şeklinde iki kısma ayrılıyor. Mufavaza her yönüyle ortak, her yönüyle eşitlik, gerek tasarrufta, gerek sermayede, gerek sermayeden elde edilecek olan karın taksiminde. İnan şirketi ise e, bu noktada eşitlilik şartı olmayıp sermayeler farklı olabilir, kar oranları farklı olabilir. Mufavaza şirketi aynı zamanda İnan şirketinden farklı olarak da ortaklar birbirlerinin kefili olmasıdır. Hmm. Yani i̇nan şirketinde şirketin yapısında böyle bir kefalet yok. Özel olarak kişi tansiz ederse ben senin kefilinim, sen benim kefilimsin şeklinde o zaman kefalet de devreye girer. Sualdeki ifade ise e, ortakların biri mal koymuş, diğeri amelini koymuş. Evet. Yani mudarebe ortaklılığı, hmm. emek sermaye ortaklılığı. E, mal sahibi sermayeyi koyan e, normalde şirketin iptidasında bir çerçeve çizme hakkına sahiptir. Yani çalışanına diyebilir ki al bu parayla ticaret yap ama işte İstanbul dışına çıkma veya da şu sektörün ötesine geçme gibi belli bir tahtit getirebilir. Karşı taraf kabul ederse o doğrultuda ortaklıklarına devam ederler. Kabul etmezlerse de zaten ortaklık yapmazlar. Şirketi bu şekilde kurduktan sonra kardeşimizin ifadesinde mal sahibi diyor ki şu kişiyle ortaklık veya şu kişiyle iş yapma, i̇ş yapma şu ile iş diyor. yapma. Bazı duyumlar alıyor demek ki o firma hakkında. Onu uyarıyor. Burada ise o iş yapan kimse yani emeğini ortaya koyan kimse işte burada çok kazancın olduğunu, riskin olmadığını veya olsa da fazla olmadığını vurgulayıp mal sahibini yani parayı koyan sermaye sahibini rahatlatabilme adına kendisinin kefil olduğunu. Hı hı. Buradaki kefalet aslında şahsa tahallük ediyor. Evet. Ee, ama bir nevi şirkete yöneliktir. Hı hı. Yani bu şu demektir, bir zarar söz konusu olursa Bunu bu ben zararı karşılayacağım. ben karşılayacağım. Oysa mudarebe ortaklığı, yani emek ve sermaye ortaklığında bir zarar söz konusu olduğu zaman bu zarar öncelikle e, taksim edilmiş olan kâra yansıtılır. Hı. Şayet bu kar zararı karşılamayacak olursa o takdirde sermaye yansıtılacaktır. Hı örneklendirelim. Ben 100 lira sermaye koyuyorum ortaya. Siz bununla ticaret yapacaksınız. Elde ettiğiniz karı aramızda bölüşeceğiz. Hı hı. Konuştuğumuz şekilde %50-%50 mesela. Siz bu 100 lirayla işte 10 lira bir kar elde ettiniz, 10 liranın beşi benim, beşi sizin. Ama bu 100 lirayla işte 15 lira bir zarar ettiniz. Daha sonraki akitte bu durumda o 15 lira zararın 10 lirası önceden yapmış olduğumuz kara yansıtılacak, evet. onları geri verilecek. Şu zararın 10 lirası buradan karşılanacak. Geriye kalan misalimizdeki 5 lira, lira zarar da sermaye yansıtılmalıdır. Hmm. Bu durumda mal sahibi olan ben örneğimizde beni ilgilendirmez. Ben her halükarda koyduğum sermayeyi tam olarak alırım derse böyle bir mudarebe ortaklığı caiz olan bir mudarebe ortaklığı olmaz. Evet. Ee, aslında kardeşimizin vurguladığı nokta da bu yani falan firmayla yapayım bir zarar olursa ben karşılarım dediği zaman mudarebe ortaklık ruhuna aykırı davranmış olacak. Evet. Yani bu takdirde sermaye koyan kimse risk almamış olacaktır. Çünkü zarar olsa karşı tarafa yansıtacak. Oysa şirket de sermaye olarak ortaya ne koyuluyor ise zarar oraya yansıtılmalıdır. Bizim Bahsettiğimiz ortaklılıkta ortaya konulan sermaye bir taraftan para, diğer taraftan ameldir. Evet, evet. Zarar olduğu zamanda da parayı koyan parasını kaybeder, amelini koyan amelini Amelidir, kaybedecek. Evet. Amelinin karşılığında bir şey almayacaktır. Evet. Yani netice itibariyle herkes koyduğu ile mesul evet. olacaktır. Ama burada mudaribe yani amelini ortaya koyana artı bir de maddi külfet yüklediğiniz zaman ortaya koymadığı bir şeyi ona tazmin ettirmiş oluyorsunuz. Evet. Yani o çünkü para koymadı. Bir de buna fıkıh dilinde rıfh-i malem yudmat. Yani sorumluluğu olmadığı yerde bir kar elde etme söz konusu olur ki bu da Hanefi fıkhınca caiz olan bir işlem değildir. Hmm. Yani nedir o? Sizin yapacağınız o ticarette benim bir sorumluluğum olması gerekir. Zarar söz konusu olursa. Ama zarara ben karışmam sadece kara karışırım dediğiniz zaman o zaman daman altında olmayan, sorumluluk altında olmayan bir yerden kar elde etmiş olacağım ki bu da caiz olan bir işlem hmm. olmayacak. O yüzden ortağın Diğer ortağına kefil olması caizdir. Sorunun son kısmı. Evet. Ancak bu ortaklık, mudarebe ortaklılığı, emek sermaye ortaklılığı ise bu durumda emektarın e, sermaye koyan kimseye kefil olması yani o parana hiçbir sıkıntı gelmeyecek gelse de ben ödeyeceğim demesi caiz, caiz olan değil. bir işlem olmaz. Otomatikman mudarebe ortaklılığına emek sermaye ortaklılığının sistemi itibariyle caiz olmayacak bir konuma intikal Hı. ettirmiş olur ama bu şöyle olsa yani kefalet sisteminde yine örneğimizde ben sermaye koydum. Siz bu sermayeyi çalıştırıyorsunuz ama benim harici olarak başka bir işim daha var. Yani ayrı bir sermaye ile ayrı bir işlem yapıyorum. Ben biriyle ticaret yapacağım, tereddüt yaşıyorum. Sen diyorsun ki onunla ticaretini yap, zararın olursa onu ben karşılayacağım. Üçüncü şahıs olarak bunu yapıyorsunuz. Evet. Ancak benim o ticaretim sizde olan ticaretim değil. Hmm. Böyle olursa siz burada kefaretinize mani bir durum olmaz. Niye? Her ne kadar benim ortağım dahi olsanız bu ticaretimde ortağım değilsiniz. Evet. Yani bu ticareti benim şahsıma talük eden. Dolayısıyla ortağın kefil olamaması diye bir şey yok aslında. Ama mültebe ortaklığında, emek sermaye ortaklığında ortaklık yapısına aykırı olacağı için söz konusu olan miselde soruda. Sizin böyle bir sorumluluğu üstlenmeniz veya ben böyle bir sorumluluktan kaçmış olmam kesinlikle caiz olmaz. Dolayısıyla o işlemde yapılacak olan ticari faaliyette bir zarar söz konusu olursa bu zarar dediğimiz gibi önce kara, kar Sonrasında. bunu karşılamaması durumda sermaye yansıtacaktır. Hatta kara yansıtacağımız bu zararı önceden taksim etmiş olsak bile yine buna yansıtılacaktır. Hmm. Yani diyelim ki uzun zamandan beri ortaklık yapıyoruz. Evet. Bu zaman zarfında ciddi anlamda para kazandınız hmm. ve kazandığınızı da taksim ettik. Aradan yıllar hmm. geçti. Ama şirketimiz devam ediyor, bozmadık. Yani ortaklılığımızı bozmadık, yenilemedik daha doğrusu. Bu durumda bir zarar söz konusu olursa bu zararı mevcut olan o andaki kâra değil. Eskiden Eski. beri var olan, yapılmış olan karlara da yansıtılacaktır. Hmm. Yani sermaye her halükarda korulacak. O karlarının tamamı almış olduğumuz, karşılamaması durumunda o zaman sermaye yansıtılacaktır. Yani bugün ben bardak sattım, bundan bu kadar kâr ettim. Ama yarın tablet satıyorum, tabletten zarar ettim. Bunun zararını bu o bardaktan bardak da kazandığım kardan da, kardan da çıkartılacaktır. Evet. Ama bunun çıkartılmasını istemiyorsak şöyle olabilir. Ortaklık kurduk. Ben sermaye verdim. Siz bununla ticaret yaptınız. İşte 10 lirayı 15 lira yaptınız. 5 lira 2,5-2,5 bölüştürdük değil. Şirketi de fesk ettik. Yani ortaklığımızı bitirdik. 2,5 benim, 2,5 senin. 10 tamam. lira zaten benim diye. Hadi gel bir daha kit yapalım. Al bu 10 lirayla bir daha ticaret yap dediğimiz zaman ikinci yapacağımız o ticarette zarar olursa o önceden yapmış olduğumuz kâra yansıtılmayacak. Evet. Evet. Çünkü birinci şirket feshedilmiş, Yeni i̇ki bir ortaklık şirket. kurulmuştur. Ama birinci ortaklık hala daha devam ediyorsa aradan yıllar dahi geçse yapılacak olan zarar ta yıllar önceki o kâra da yansıtılmalıdır. Ta ki o kar bu zararı kapatamayacak, bu takdirde sermaye yansıtılacaktır. Hmm. Bu şekilde bir e, harita veya yol çizilmesi gerekecek. Ama şöyle olsa ben size dedim ki bununla ticaret yapmaz. Siz bunu biliyorsunuz, hmm. kabul ediyorsunuz. Buna rağmen yaparsanız durum farklı. Bu zamanda zarar size karşılayacak. E, hmm. Çünkü siz e, yetkinizin dışına çıkmışsınızdır. Evet. Yani neticede benim paramda ticaret yapma yetkisini size veren benim. Benim vekaletimle bunu yapıyorsunuz. O vekalet sınırlarını aşmanız durumunda sorumlu siz olacaksınız. Peki hocam şöyle. Mesela 5 lira ben koydum, 5 lira siz koydunuz. Ortaklaşa iş yapıyoruz. Evet. Ondan sonra şirketimiz var. Tabii ama bu demiş olduğunuz ben ve siz ortaya para koyduysak sual edilen mesele bu değil. Burada değil. sualde bir taraf mal koyuyor, öteki Hı -hı, taraf amer koyuyor. Siz başka bir şey soruyorsunuz. Evet. Şimdi ikimiz de para koyduk diyelim. Ortaklaşa iş yapıyoruz. Burada mesela yine iş yaparken... Ben ortama diyorum ki işte ya bununla iş yapmayalım, bu adam bir işte sakat adamdır veya yaparsak batarız gibi bir şey söylüyorum. Ama mesela siz diyorsunuz ki yok ben bununla yapacağım diyorsunuz, yaptınız veya ben yaptım, kaybettim. Bu anda mevzu nasıl gerekecek? şöyle söyleyeyim, e, Hanefi fıkında hatta daha da genel konuşabiliriz, Hı. diğer mezhepleri de içerebilir bu söyleyeceğim. E, şirket akvi lazimi bir akit değildir. Yani bağlayıcı bir akit Hı. değildir. E, akti yaptık ama bu akti devam ettirmek zorunda değiliz. Siz de bozabilirsiniz, ben de bozabilirim. Evet. Bir alışveriş gibi değil. Alışverişle ben bunu size sattım, siz de aldınız, artık geçmiş olsun. Ben pişman olsam da bu malı sizden geri alamam. Eğer opsiyonunu satmamışsam. Evet. Siz pişman olsanız da o malı bana geri veremezsiniz. Ta ki benim iradem ve sizin iradeniz gerekir. İkale dediğimiz olay. Ama şirket öyle değil. Şirket gayri lazım bir akit. Yapılması nasıl ki her iki tarafın iradesine bağlıysa, bu akdin devam etmesi de her iki tarafın iradesine bağlıdır. Ee, yani burada mecelle bir kuralı da vardır. Lilbekay hukmul iptida. Yani iptidada aranan, başlangıçta aranan şartlar devamda da aranacaktır. Eğer akit gayri lazimi bir akitse, şirket akdi gibi. Şimdi durum böyleyken vermiş olduğunuz örnekte ben filancıyla da ortaklığımızı sürdürmek kaydıyla ticaret yapmak istiyorum. Siz istemiyorsunuz. Evet. Buna rağmen ben yapıyor isem bakılır. Siz benim yaptığımı gördüğünüz halde şirketi devam ettiriyorsanız Hı -hı. yani ortaklığı feshetmiyorsanız o zaman razı geldiniz anlamındadır. Ha. Yani ben söylemiştim benden vebal gitti deme hakkınız yok. Çünkü neticede ortaklığın devamı sizin iradenizle de olmuştur. Ama ben razı değilim, ortaklığı bitirdim şeklinde deme yetkiniz vardı. Hı hı. Ve ben yaptığım zaman ben sana demiştim bunu da yapmayacaksın. Ben buna karışmıyorum, şirketi bozduk, yani hisselerimi ayırdık deme yetkinde varken bunu demeyip sonucuna bakayım, kar olursa ortaklığımız devam etti, zarar olursa ben karışmam, ona yıkacağım, böyle bir mantık olmaz. Çünkü neticede istemeseniz de ben bunu hı. devam ettirirken sizin sükut etmeniz bu ortaklığı devam ettirmeniz anlamı taşıyacağı için orada benim vekaletim. Çünkü ortaklar birbirine aslında vekalet vermiştir evet. şirketin zımmında. Akit şirketinde bu vardır. Hı hı. Dolayısıyla benim vekaletim hala da devam etmektedir. Yani bunu şöyle biraz daha yalın örnekle misallendirebiliriz. Siz bana vekalet verdiniz şu işi yap diye. Ee, ama dedin ki şunla yapma. Ama ben onunla yaptığını gördüğünüz halde bana bir şey demiyorsunuz. Ee, deme imkanınız var. Yani ben sizin gözünüze baka baka onu yapıyorum. Ve siz de yani sonucunu şey görmeye için bekliyorsunuz. Veya hani aramız bozulmasın, sıkıntı Önemli olmasın din, diye... Önemli, netice itibariyle sizin evet. bozabilme, dur, yapma, yapma deme hakkınız varken demiyorsunuz. Esükutu fî ma'radil hace beyan. İhtiyacın bulunduğu bir durumda konuşma imkanı varken konuşmamak konuşma. rızadır. Hmm. Siz o zaman benim bu yaptığım harekete razısınız. Sonucunun ne olması... Hepimizi de bağlayıcı bir konum evet. olacaktır. O yüzden ben demiştim, beni ilgilendirmez deme etkisine sahip değil. Hı hı. Demiştin ama devam ettirdin. Devam ettirmeseydin. O zaman ortaklığı bozsaydın. Gibi. Evet. evet burada önemli bir kural. Bir diğer sorumuz hocam. namazla açıktan kıraat yaparken, Bakara suresiyle başlayıp, Ali İmran e, suresine geçilirse, namaz sonunda seyir secdesi gerekir mi? E, sual eden kardeşimizin sualinde sehir secdesinin gerekmeyeceğini net bir şekilde söyleriz. Çünkü sehir secdesi e, namazda bir farzın tehir edilmesi veya bir vacibin terk edilmesi veya tehir edilmesi. Hatta e, İmam Mergına'nın ifadesiyle mutlak anlamda bir vacibin terk edilmesi durumunda geçer, e, lazım olacaktır. Evet. Ve bu sehven vuku bulursa, evet. yani kasten değil. Kardeşimizin muhtemelen karışıklığa düştüğü mesele şu, namazdaki kıraatta kıraat edeceğimiz, yani Fatiha'dan sonra okuyacağımız zammı surelerde tertibe riayet edilmesi veya kıraatı makus yapmak, Hı. yani aşağıdan yukarı doğru okumak, veya da bir yerden başka bir yere atlamak. Bunlarda bazı kerahat işlemleri vardır. Ama bu mekruhiyetle alakalı. Yani vücubiyete tahallük eden bir durum değil. Evet. Ve bunlar da nafile namazla alakalıdır. Hmm. Ee, farz namaz, şey affen yanlış söyledim. Farz namazla alakalı. Farz ve vacip namazlarla alakalıdır. Nafile namazlarda böyle bir kerahat yoktur. Yani bir sureyi ikinci kez tekrar etmek mahsuru yoktur. Bir alt sureyi okudun, bir onun üstüne, üstüne i̇şte Örneğin birinci rekatta Nas suresini okudunuz. ikinci rekatta Felak suresini okudunuz. Yani yukarı çıkmış oldunuz. Bu farz namazda mekruhtur, vacip namazda mekruhtur. Ama nafile namazda böyle bir kerahtan bahsedilmez. E, arada belli bir e, veyahut da işte birinci rekatta e, diyelim ki Kur'ya'yı el kafirun suresini okudunuz. Ondan sonra e, varit olan işte izaca Evet. suresi varken onu okumayıp da tepete geçecek diyorsun. olursanız bu da mekruttur. Hı hı. Ama birden fazla sure atlarsanız bu mekrut değil. Ama bu dediğimiz gibi yine nafilelerle alakalı. İşte farzlarla alakalı, nafilelerle evet. alakalı değil. Kardeşimizin sualinde ise e, Bakara suresinden okumuş bir iki, iki ayet. Ondan sonra Ali İmran Sarımasın. suresine geçmiş. Yani bir mahkustük söz konusu yok. Atlamış. Ama atladığı alan ciddi anlamda. Yani birçok ayetten fazla. Hı hı. Yani bayağı bir bayağı zaman. Bir ki bu bir de nafile naması zaten bir problem olmayacak. Farz namaz olduğunu düşünecek olsak bile yine mekruhiyet yok. Velev ki mekruhiyet olsa bile yine sehif secdesini gerektirecek bir durum hı. değildir. Çünkü dedik ya sehif secdesi e, hata en yani vuku bulan bir işlem olması gerekir. Ve bu işlemde vacibin terki. Ki vacibin terki farzın tehri neticede vacibin terkidir. Çünkü farzı yerli yerine yapmak vaciptir. E, vacibin terki zaten vacip terk edilmiş. Veya bir vacibi tehir etmekte. Çünkü vacibi de yerli yerinde yapmak vacip evet. olacağı için neticede hepsi vacibin terkinde toplanmış olur. Ve bir insan kastı olmaksızın sehven, hataen bir vacibi terk edecek olursa bu insanın seyir yapması gerekir. Bunun haricinde namazda işlemiş olduğu bir kerahatten dolayı seyir gerekmez. Hep şeyi soruyorlar ya, hocam, e, farz namazda mesela e, teyyat okuduk, ondan sonra salli okumamamız lazım, okuyoruz veya unutkanlık veya bir anda Evet. E, yarısına geliyoruz, aklımıza geliyor şeklinde olduğu zaman. Yani birinci teşehütte 4 dört rekattı farzlamazlılarda birinci teşehütte teşehütten sonra üçüncü rekata kalkmak gerekir. Evet. Bu farzdır. Hı hı. Kişi birinci teşehüdü bitirdikten sonra orada bir müddet daha beklemesi, yani burada salli barik okunması değildir aslında problem hı. olan. Farzı geciktirmesidir problem olan. Çünkü teşehidin akabinde kıyama kalkması gerekirken hmm. bu kişi kıyama kalkmayı terk etmiş veya geciktirmiş. Terk etti demek yanlış olur. Evet. Geciktirmiş. Yani farzı tehir etmiş olacağından dolayı bunu hata yapmışsa seviş gerekecektir. Evet. Yoksa orada salibarik dualarında okuduğundan dolayı bir ceza mahiyetinde değil. Geciktir, bunu da böyle yani. algılamak gerekir. Evet. Farzı tehir ettiğinden dolayı seyir seyircisi gerekecektir. Eğer bunu kasıtla değil de sehven yapmışsa. Yani kasıtlı yaptıysa? Ee, kasıtlı yapmalarda şöyle bir şey. Bir namazda eğer farz terk edilirse o namazın iadesi farz. Vacip terk edilmişse o namazın iadesi vaciptir. Bu misalimizde kişi vacibi terk etmiş olur ve hmm. bunu kasıtla yapmışsa dolayısıyla o namazın iade edilmesi de vacip olacaktır. Hmm. Sehven yapmışsa seyir kurtaracaktır. Böyle bir durumda hocam namazı hemen terk etmesi mi gerekir? Yani selam verip ee, tekrar bir daha başlaması lazım yoksa namazı bitirip tekrar bir daha mı yapabilirsiniz? Yok hatayan vuku bulduğu zaman gerek yoktur yani o hatasını anladığı zaman namazına yine devam eder sev seyir seycesi yapar. Daha sonra da namazın sonunda sev seyir seycesi yapar. Çünkü namazı zaman... e, kasten kat etmek bölmek daha büyük bir cerime, Hı. daha büyük bir suç olacaktır. Namazını devam edecektir. Namazının sonunda sev seyir seycesini yapacaktır inşallah. Evet bilerek yapsa da. Bilerek yapsa dahi yine namazını kat etmektense boz devam etsin ama bunun e, yani teoride konuşmuş oluruz. Yansımaz. Bir insan kasıtlı olarak bir vacibi terk etmez. Hmm. Namaz kılacak hem ibadet edecek ve kasıtlı ben burada işte bir farzı teyhir edeyim. Evet. Böyle bir düşüncede kimse olmaz. Hmm. Genelde bu gibi şeyler sehven vuku bulur. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Çalıştığım iş yerinde aksesuar işlerine bakan arkadaş raf düzenlemesi yaparken numune olan ve üretimde kullanılmayacak şeyleri çöpe atarken bizlere almak istediğiniz varsa alın dedi. Ben de aldım. Kendi inisiyatifini kullandığı için arkadaş... İşverene sormadan almamda ve kullanmamda bir sakınca var mıdır? Varsa aldıklarımı ne yapayım? Geri vermem de mümkün değil demiş. Burada o başında olan o kişi, müdür dediğimiz veya sorumlu dediğimizin böyle bir yetkisi varsa, böyle bir inisiyatifi varsa, yani o ürünlerini çalışanlarına dağıtabilir. Böyle bir yetkiyle donanmışsa bunda bir sıkıntı olmayacak. Böyle bir yetki yok. Onu çöpe atmaya yetkisi varsa çöpe attıktan sonra zaten mülkiyeti bir nevi soyutlamış. Oradan bir başkasının almasına mani olmayacaktır. Evet. Yani siz e, diyelim ki beş eşyanızı dışarı bıraktınız. E, artık onu çöp olacak yani atılsın diye. O bir başkası gelip de onu aldığı zaman o alan kimseye bu haram olur denmez. Evet. E, bunu bu şekilde. Ama e, anladığımız kadarıyla zaten öyle yetkili olan bir kimse inisiyatif almış ve alabilirsiniz demiş. Nasıl olsa atacağım diye ki aklın yolu da birdir. Atacağı bir şeyi vermemenin bir mantığı da olmayacaktır. Yani atmaya ki yetkisi varsa evet. vermeye evlâ bir tarih yetkisi olur. Evet. akıl bunu gerektirir. Özel bir men söz konusu değilse, Hı -hı. Dolayısıyla yetkili ise ki yetkili olduğu kanaatindeyiz anladığımız evet. kadarıyla o çalışanların onu almasına da bir mahsur lazım gelmeyecek. Evet, evet hocam. Bir diğer sorumuzda Bebeğimi biberonuna kendi sütümle koymuştum. Bebeğim onu bitirdi. Dibinde 1-2 damla süt kalmıştı. Misafirliğe gelen bebek 2 yaşında bunu yalamış. 2-3 damla kadar süt içmiş. Şimdi burada süt kardeşi olayı olmuş mudur? Biliyorsunuz mahremiyeti oluşturan 3 etken vardır. Hı. Ebedi olan, müebbet olan mahremiyet. İşte bunların birincisi karabet yani akrabalık ikincisi e, sihriyet diyelim yani dünürlülük hmm. evlilikten kaynaklı olan mahremiyet. Üçüncüsü ise rada, yani sütten kaynaklı olan mahremiyet. Hanefi mezhebine göre e, süt emme yaşında olan bir çocuk ki iki ve iki buçuk yaş İmam-ı Azam Rahimullah ile İmam-ı İmami, İmami ve i̇mam Muhammed Rahimahumullah arasında tartışmalı bir konu. 2 veya iki buçuk yaş bu zaman zarfında eğer bir anneden süt emmiş ise ee, o emmiş olduğu süt vele ki bir damla dahi olsa eğer boğazından aşağı kayıp da midesine gelmişse sütlük tahakkuk edecektir. Aa. Hanefi mezhebi bu şekilde. Şafi mezhebinde beş mudga dedikleri, yani çocuğun emmesi ve o emmeyi kendi iradesiyle bırakması bu bir. Bu şekilde bunu beş kere tekrar etmesi. Ama Hanefilerde bir kere dahi emmiş olsun veya bir damla. bir damla dahi eğer boğazından aşağı kaçıp da midesine çocuğun ulaşmışsa sütlülük tahakkuk eder. Buna cüz'iyet deniyor. Geçenlerde bu konularla irtibatlı olan bir kardeşimiz diyelim gelmişti. Onunla bu konuları konuşuyorduk. Yani sütün çocuktaki etkisi veya, veya sütün insandaki etkisi Hı. nedir diye şöyle bir ifadede bulundu kendisi. İşte insanın vücudunda insana besin olacak işte 5 veya 6 madde vardır. Protein bir besindir. Kalsiyum işte e, mineraller dedikleri bu bir besindir. Şeker bir besindir, vitamin bir besindir, e, yağ bir besindir. Ve vücut e, bu besinlerin birçoğunu yakar. Yani enerjiye döner. İşte şeker yanar, e, işte başka onlarcinde o yağ yakılır. Yani bir şekilde tüketilir. Yani. Ama protein harcan. Yani. Ama protein dediğimiz bir de kalsiyum dediğimiz şey ise bunlar et ve kemik olarak tezahür eder. Yani protein vücuda et olarak yapışır. Ki yani vücut yapan bu konuda çalışanlar işte protein ağırlıklı besleniyorlar, kaslarını geliştirsinler diye. Bir de kalsiyum dedikleri o minerallerde kemik yapısında gelişmesine yani kemik olarak ona yapışır. Bunlar tüketilmez. Ancak bir insan aç kalsa, yemese vücut işte tüketecek şekeri bulamazsa vücudunda, yağ bulamazsa, diğer şeyleri bulamazsa bu sefer proteinden yani etten. Kendi kendini tüketir, hmm. hayatta kalabilmek için. Ama normal şartlarda vücuda giren bu besin kaynağı, bu ikisinden bahsedelim, tüketilen bir besin kaynağı değil. Evet. Vücutta yapışan. İşte buradan da belki bu bir hikmet olarak karşımıza hmm. çıkabilir. Ee, buradan da baktığımız zaman Hanefiler diyor ki vücuda girecek olan süt çocukta et ve kemik olarak tezahür eder. Dolayısıyla bir cüz'iyet yani annenin cüz'ünden çocuk bir cüz sahibi olmuştur. Evet. Tabi burada başka şeylerden de bahsediyorlar. Annenin DNA'sının ona intikal etmesi, işte aşılanma, o yapının ona gelmesi, özellikle bu böbrek hastalıklarla ilk, e, ilgili olan bir doktor kardeşimiz var. Onun ifadelerinde işte böbrek nakilinde bu çok önemli. Yani çocuğun o yapısında almış olduğu süt kimden almışsa onlarla uyuşma söz konusu. Ama başkalarıyla olmuyor. Yani Bir nevi aşılanma gibi. Evet. Sütte böyle özellikler vardır. Dolayısıyla bu bir damla dahi olsa çocuğa bu etki yapacağından dolayı çocuk süt çocuğu olacaktır. Direk vücuda yapıştık. Hatta anda. Hanefi kaynaklarında der ki mesela anne Sütü yoğurt yapılsa, yoğurt yapıldıktan sonra çocuğa verilecek olsa sütlülük tahakkuk eder mi? Kitaplarımızda der ki olmaz. Süt bozuldu. Ee, süt bozuldu. Oysa onda da belki protein var, aynı protein. Onda da işte e, kalsiyum var. Da. Ama istifade noktasında farklılıklar. Bazı kimyacıların bu konuda anlatımları var. İşte bunlar birbirlerine giriftar oluyor. Çok girişli olmuş oluyor. Ve bu çocuğa yansımada süt kadar bir yansıması söz konusu olmuyor. Veya bahsettiğimizde işte o anneden çocuğa aktarılması gereken şeyler neyse onlar yoğurta aktarılmıyor. Dolayısıyla olmadığı kitaplarımızda geçiyor veya sütün bir başka şeye karıştırılması ama karıştırıldığı şeyde galip ve mağlubiye söz konusu. Evet. Onunla pişip pişmemesi farklı şekilde ki biz bunu daha önceden Konuştum. işlemiştik hatırladığım kadarıyla. O yüzden burada baktığımız zaman diyor ki annenin sütü bir borona konulmuş ve anne onu kendi çocuğuna vermiş ama bir boronun dibinde de birazcık süt kalmış orada bir başka çocuk gelmiş ondan emmiş. 2-3 yani damla içti diyor hocam. 2-3 damlanın içtiğine dair bir kanaat söz konusuysa hmm. Hanefi mezhebine göre bu çocuk artık süt çocuğu olmuştur bu kişi hmm. açısından. Şafii mezhebine göre değildir. Bu noktada yani bunu zapt etmeleri yarın öbür gün bunların evlilik vesaire gibi durumları, mahremiyet durumları göz ardı edilmemesi adına bunu tespit etmiş etmeleri gerekecektir. Evet hocam. Yani dikkat etmek lazım bu tip eğer evet. şey yapan kardeşlerimiz varsa da ortalığa bırakmamakta fayda var. Aynen öyle. Bir diğer sorumuz hocam. Varis ameliyatının ardından varis çorabı giymek zorundayım. Bu çorap sadece ayak parmakları kısmında biraz açıklık bırakıyor. Diz üstüne kadar uzuyor. Bu çorabın üstüne mes giyip böylece ayağımı ıslatmadan abdestimi almamda sakınca olur mu? Doktor da eğer ayağımı ıslatırsam çok mantar olacağını bu yüzden ıslatmamam gerektiğini söyledi. Şimdi eğer bu kişinin sualinde öncesinde ayağını yıkayıp Abdestini alıp varis çorabını sonra giyip üzerine de mes giyecek olursa bu durumda varis çorabının şurası yırtık, burası yırtık olmasının önemi yoktur. Çünkü abdestli bir şekilde mes giyinmiştir. Üzerine eğer mes giyerse. Bu durumda gün içinde eğer mukim ise bir gün bir gece yani 24 saat içinde o mes üzerine mes yapabilir. Abdestini evet. bu şekilde alabilir ki o mesin müddeti de abdestini bozduktan sonra başlar, giydikten sonra Hı -hı. değil ama e, yok, ben hiç ayağımı yıkamayacağım, yani hiç abdest almayacağım. Bunu giydim ve e, abdestsiz bir şekilde giydim. Üzerine de mes giydim. Bunun üzerine mes verebilir miyim diye evet. sual ediyorsa, burada ise şuna bakmamız gerekir, e, o mesti değil de alttaki o varis çorabını çıkartıp ayağını yıkaması ayağa zarar veriyor mu? veya da o varis çorabının çıkartılması zarar veriyor mu? Bu zarar ya hastalığın uzaması veya tedavi sürecinin uzaması şeklinde de tezahür edebilir. Bu durumda bu cebire kabilinden değerlendirilebilir. Yani bir yaranın üzerine sarılmış olan bir bez kabininden ee, böyle bir durumda yani altını yıkamaksı özürlendiğinden dolayı gerek sargıyı çıkartamaması gerek o çorabı çıkartmasının zarar vermesi gibi e, o zaman bunun üzerine mes verebilir. Yani bunun üzerine mes verebildiği gibi bunun üzerine giyeceği ikinci bir şeyde mesferebilecektir mes verebilecektir ama onu sanki şunun gibi elinize bir sargı var evet. sargıya bir daha sargı sarmışsınız o sargı üzerine mes veriyorsunuz. Hmm. Yoksa ama ayak parmak aya uçları çıkıyor hocam. Ama işte bu mes, bildiğimiz mes anlamında değildir. Yani hmm. şöyle söyleyelim. Eliniz kırıldı. alçıyı aldılar. Evet. Alçıda ise büyük bir tarafa alçıda parmak uçları gözüküyor. Evet. Normalde bunu alçıya çıkartıp altını yıkama imkanımız yok. yok. Ne yapılacaktır? Üzerine mes verilecektir. Hmm. Peki az bir bölüm var dışarıda. Onlar yıkanmalı mıdır? Burada ekseriyete bakılıyor. Yani o uzvun ekseriyete eğer kapanmış ise dışarıda olan kalan bölümleri yıkama mecburiyeti olmayacak. Tamam. Hem de burada bir haraç, bir zor vardır. Evet. Ama böyle bir durum yoksa yani ekseriye söz konusu değilse yıkanılacak yer yıkanılacak, yıkanmayacak, yıkanmayacak. Evet. Evet. Ama bildiğimiz kadarıyla varis çorapları yani gün içerisinde çıkartılmıyor ama gece çıkartılıyor. Sabah giyiliyor, gece çıkartılıyor şeklinde. Hı -hı. Böyle düşünecek olursak bu kişi onu giymeden abdestini alır. Giyer ve üzerine de messini girecek olursa, bunda hiçbir sıkıntı olmaz. Altının yırtık veya yırtık olmaması fark etmeyecek. Neticede mes üzerine mes vermiş olacaktır. Evet. bir tane ayağına mes gibi ötekine mes vermemek bu da olmaz. Yani diyelim ki bir ayağında bu sıkıntı var. Abdestli bir şekilde o ayağına çorabını giydi, ona meslini giydi ama ötekine mesl giymedi. Abdestini bozduğu zaman öteki ayağımı yıkayayım, buna da mes vereyim olmaz. Hı -hı. E, çünkü mesih ve gasil aynı anda bulunmaz. Ama mest olarak değil de cebir olarak mesedecek edecek olursa, yani dediğimiz gibi abdesti giymesiyle değil de altını yıkamasının özürlenmesinden dolayı üzerine mes olursa bu durumda diğerini yıkar. Çünkü orada böyle bir mazeret yoktur. Evet. Bunu da ise üzerine mes verebilir. Hocam mes konusuna girmişken bir parantez içerisinde mesin süresini de ve e, işte sağ elle mi sol elle mi bazı arkadaşlar onu da soruyor. Sağ elle sağ yapıyoruz, sol elle sol yapıyoruz. Oluyor mu gibi evet. soruyorlar. E, mes ısabet e, dediğimiz... E, ıslak olan elin veya ıslaklığın oraya temas etmesidir. Abdestte bir gasil vardır, bir mes vardır. Eee üç da gasil vardır, e, bir uzuv ki başa baş uzvu burada da mes vardır. E, ayağı giyilecek olan de eğer abdestli bir şekilde giyilmişse bu da mest edilmelidir. Burada mestede dediğimiz gibi üst tarafının e, elle veya başka bir ıslak bir şey değil. elle olması da şart değil. Ha. Yani bir insan diyelim ki ayağında mestleri var ve hükmü de başlamış. Eee Hani bu kırda çimenlerde ıslaklık olur sabahları. Evet. E, o şekilde o kırda çimenlerin üzerinde yürüyese ve mesinin üzerinde ıslansa, hmm. bu da mes gerçekleşmiş olur. Ya yani ayağını şöyle sürtmüş olur. Sürttü çimenleri. orada da ama yani ıslaklık olacak kalın üzerinde. Bu olursa bu hmm. da mes olacaktır. Ee, yani yağmur ıslaklığı vesaire evet. gibi. Veyahut da yağmurlu bir havada dışarı çıksa, başı ıslanmış olsa, elini böyle temas ettirmese de bu da mes olacaktır abdestle. Hmm. Yani illaki bir şeyin değmesi şart değil, ıslaklığın oraya, oraya temas, temas etmesidir. Etmesi. Ee, dolayısıyla burada işte genelde sağ ayağa sağ elle, sol ayağa sol elle e, üst tarafını mesh edecek tarzda, en azından üç parmağımızın temas edeceği şekilde mesh etmemiz temiz su ile. Yani ee, burada El önemli mi yani hocam? Sağ ayağı işte... Yok, bu sadece sağ, bir şey, sünnetlik, edeplilikle ha. alakalıdır. Yoksa ters yaptığı zaman olmaz dediğimiz... Yani eller hiç temas etmeden de mes yapma Olabilir. imkanı var dedik zaten. Ee, Müttetinin başlanması ise mukim olan, yani seferde olmayan kimse için bu 24 saattir. Bir gün bir gece. Seferi olan kimse için de 3 gün 3 gecedir Hı. zamanı. Evet. Peki zaman ne zaman başlıyor? Zaman mesi giydiği zaman değil. Belki abdestini bozduğu zaman, bakın mes'i şöyle değerlendirebiliriz. Ayağımıza giydiğimiz mes, abdesti bozduğumuz zaman sanki manevi olarak vücudumuza bir has, e, hades giriyor. Yani abdestsizlik giriyor. Ayaktaki mes ise o hadesin ayağa girmesini engel oluyor. Evet. Yani bir nevi mukavemet gösteriyor. Hı. Ama bunun mukavemete başladığı an Hades'in tahakkuk etti yani Yani abdestin bozulduğu andır. Giydiğimiz an değil. Evet. İşte o mukavemette ne kadar ıstıtaatı, ne kadar gücü vardır? Mukim'de bir gün bir gece o mukavemeti vardır. Misafirde üç gün üç gece Hı. vardır. Hades'in ayağa sirayet etmesini engelleme. Evet. Üzerine mez abdestin devam etmesi. Yoksa abdestlisiniz, Ayağınıza meşhinizi giydiniz, belli müddet soru çıkardınız hmm. ama abdestinizi bozmamışsınız. Hiçbir mahsul yok. Yine Peki, giyersiniz, bir... yine çıkartırsınız. Hmm. Bir nevi ayakkabı gibi. Ama abdestiniz, abdestle meşhinizi giydiniz ve ayağınızda mes varken abdestinizi bozdunuz. Artık mes sünnü başlamıştır. Hmm. Yani gelecek olan hadese karşı mukavemet göstermeye başlamıştır. başlamıştır. Çıkardığınız an o hades ayağa sırat edecektir. Hmm. Artık onu giymeniz değil, ayağı yıkamanız, yıkamanız gerekecek. Gerek bu şekilde. Peki mes'in müddeti bittiği zaman ne olur? Yani abdestlisiniz. Mes'inizi giydiniz. Sonra abdestinizi bozdunuz. Üzerine mes verdiniz. işte 24 saat devam ettirdiniz ve mes müddeti bitti mukim için. Ne yapmanız gerekir? Komple abdestinizi yenilemenize gerek yok o mes ayakla irtibatlı olduğu için mesleği çıkartırsanız eğer abdestliyseniz tabi. Mesleği çıkartırsanız sadece ayaklarınızı yıkarsınız tekrardan mesleği giyersiniz sıfırlamış olursunuz. Hades yaptığınız andan itibaren yeniden bir süreç başlamış olacaktır. Abdestliyseniz diye tekrar Şunu düzelim. söyleyelim. Evet. Ee, mesela ben abdestim bozulmuş meslim hükmü başladı ama bozuldu Hı -hı. ve zaman da bitti. Ayağımı çıkardım, ayaklarımı yıkadım meslimi giydim ama ben abdest olmadım çünkü benim abdest usullarımın evet. diğer yerleri daha henüz yıkanmamıştır. Hmm. Yani kamil olarak abdest huzurlarının tamamı yıkanına kadar arada hadesi gerektiren bir eylemde bulunmamız gerekir. Evet. Tamamı tahakkuk ettiği zaman abdestsizlik e, oluşmuş olacaktır. Evet hocam. Bir diğer e, sorumuz da hocam. Normal Alatürk'e tuvaletlerde veya tuvaletle aynı yerde bulunan lavaboda Abdest anlamı Geçenlerde bir tartışma yaptık. Tuvalette abdest alınmaz dediler. Ben de neden alınmasın? Çünkü şimdi tuvaletler eskisi gibi değil. Her taraf kapalı bir sorun yoktur dedim ama şüphe ediyorum demiş. Bazı kaynaklarımızda e, tuvalette abdest noktasında kerahattan bahsedilir. Bu mesele necaset mahalli olması itibariyle. Yani insanın orada üzerine necasetin sıçrama ihtimalinden. Günümüzde olduğu gibi geniş alanlı olan yerde ki tuvalet bir tarafta lavabo ben zaten bir farklı bir taraftadır. Orada abdest almada bu e, kerahatten bahsedilmez. Hmm. Ha, belki besmele çekmek, işte dualarda bulunmak, o mahal, dar bir mahal bu bağlamda olur ama bu da edeple irtibatlandırılır. Yoksa abdestin sıhhatına etken değildir. Dediğimiz gibi mesela necasetle irtibatlandırıldığı için uzak olunması ve günümüzdeki gibi kıy aslında anlayışı bu noktada çok fıka uzak bir anlayış değil. Ee, doğru bir bakış açısı. O yüzden bunda herhangi bir mahsul lazım gelmeyecek. Şu an camilerdedir mesela hocam. Bir tarafta şadırvan var. işte, Bir tarafta tuvaletler var. Ee, ama diğer tarafta abdest alıyoruz. Orada da tuvalet var sonuçta. Gibi. Hani varsayalım diyelim ki aynı oda evet. içinde olsa bile veya alafranga oluyor genelde tuvalet, evet. e, banyolarda evet, oluyor. Var. Bunda herhangi bir mahsul lazım gelmesi evet, olabilir. Canım. Bir diğer sorumuz hocam. Elimizde bulunan muskular, muskaları Yok etmek istiyoruz, nasıl yok edebiliriz? Bazıları toprağa gümün, bazıları suya atınıyorlar. Nazardan yaşadığım sıkıntılar için yazılmıştı, ne yapabilirim demiş. Tabii bunu aslında bu işle iştigal eden ehli Sünnet Hoca Efendi'yle istişare yapmak daha doğrudur. Hmm. Çünkü bu havas ilmi farklı bir ilimdir, farklı hmm. bir daldır. Ama biz o yazılan olan muskanın içinde Kur'an ayeti olduğunu mülahaza ederek, cevap verecek olursak, e, o zaman kaynaklarımızda yıpranmış olan Kur'an-ı Kerimler ne yapılır? Hmm. E, buna vereceğimiz cevap bunun için de aynı olacaktır. E, harici bir havasla alakalı bir sıkıntı yok ise dediğimiz gibi öncelikle onlara bu konu danışılmalıdır. ehl Sünnet işin e, hakikatine vakıf olan, e, bu konuda iştigal eden Hoca efendilerden bahsediyorum. Çünkü bu çok istismara açık olan bir alandır maalesef. Hmm. Peki Kur'an ayeti yazıldığını mülahaza edecek olursak, e, kitaplarımızda yıpranmış kuran kelimeler Kerimler ne yapılır? E, en uygun olan basılmayacak bir yere gömülmesidir. Hmm. Yani toprağa gömülür ama basılmayacak bir yere gömülür. Bu, bunun haricinde e, işte suya atılmak suretiyle çözeltilmesi, denize... Hmm veya da gerekirse yakılması bunlar da neticede imhaya tahallük eden şeylerdir. Burada fazilet olarak en güzelini dediğimiz gibi bir toprağa gömülmesi olarak söyleyebiliriz. Basınlıcak. Eğer Kur'an ayeti ise onu yine üzerine vurguluyoruz. Ama bildiğim kadarıyla muskalarda çözeltilmişsi yani o yazının yok edilmesi için genelde suya atıyorlar Su, onlar. Yani. Dereye veya denize atıyorlar. Dediğim gibi bununla iştigal eden, havas ilmiyle iştigal eden ehli sünnet ee, hoca efendilerle bu konuları istişare etmenin daha uygun olacağı kanaatindir. Bazen şey diyorlar hocam, mesela matbaada Kur'an-ı Kerim basıyorlar ama bazen sayfaları ters basıyorlar veya harfler üst üste biniyor. Satırlarda sıkışıklar Aynı farklı, olur, onun için de geçerlidir. Bir de burada geri dönüşüm olayı da vardır ha, zaten. sordum hocam. Yani geri dönüşümünde de tamamıyla o yazılar mahvedilip, yok edilip, yok olduğundan dolayı, silindiğinden dolayı bunda da bir mahsur lazım. Yani geri yani. dönüşüme de verilebilir. Olabilir, olabilir. Evet. Bir diğer sorumuz hocam. Yurt dışında Müslüman olmayan bir devlette, Müslüman din kardeşlerimiz, o bulunduğu ülkede Müslüman olmayan Cumhurbaşkanlığı oy talep edene, oy kullanmaları caiz mi? Şimdi e, bu konuyu aslında biz farklı e, platformlarda değerlendirmiştik. Yani bir Müslümanın oy kullanmasında, oy kullanmadaki niyetinin ne olması gerekir? Burada iki türlü niyetten bahsettik. Yani bu idareciler bizi idare etsin. E, tabii gayri İslami bir beldeden evet. bahsediyor. E, ve bunlar ne yaparsa ben bunların yaptıklarına razıyım. E, evet. Ve ben bunlara bu noktada tam bir yetki veriyorum tarzında olursa bu itikadi bir problem olur. Haşa. Doğru bir işlem değil. Ama öyle değil de. E, ehvenüşer dediğimiz yani bu idarecilerden illaki biri idare edecek bizi. Evet. Gayri İslami bir yerde yaşıyoruz. E, ve bunlardan en az zararı minimum olacak kimse onu tercih edecek. Dolayısıyla burada ona oy vermesi, onu desteklemesi, onun yapacağı işlerden razı olması anlamında değil. Ehvenü şer kabiliin Yani ne gibi açlıkla baş başasınız ve yanınızda hınzır etinden başka bir et de yok. Domuz eti. Ya ondan yiyeceksiniz veya yemeyerek öleceksiniz. Bu durumda şer-i şerif diyor ki bize ondan ye. Hatta yemenin vacip olduğu. İmam-ı Ebu Yusuf noktada ihtilafı olmakla beraber. Burada şimdi onu yemek, onu meşru görmek anlamında değil veya onu benimsemek anlamında değil. Daha kötü olan ölmektense ölmemeyi tercih etme. Burada da bu iki veya ikiden fazla idareciler bunlar bana zarar verecek, dinime zarar verecek, İslam'a zarar verecek, yaşantıma zarar verecek ama bunun zararı buna nispetle daha ehven, daha az. Veya faydası, belki artı tarafına da getirebiliriz. Bu zihniyetle, bunu düşünerek oy vermeleri gerekecektir. O yüzden burada gayrimüslim birini destekliyor şeklinde algılanmamalı. İki şerden en ehvenini tercih ediyor şeklinde düşünerek oy vermelidir deriz. Evet. Hocam burada domuzdan bahsettik ya, necis hayvan olarak evet. görüyoruz ya. Bazen şunu soruyorlar, Allahü Teala Hazretleri yaratmış olduğu bir hayvanı neden Sevmiyorum acaba? Neden böyle bir şey yüküldü? Haysha, bu bu şekilde algılanmaz. Bu bir imtihandır. Hı. Yani Allahü Teala Azze'tte Domuzu da yaratmıştır, insanı da yaratmıştır. Onun da bir görevi var, bizim de bir görevimiz var. Bizim görevimiz e, Allahü Teala Hazretleri'ne kulluk yapmaktır. Evet. Ve bu kulluğumuz da aklımızı kulluğumuzun önüne geçirmek değil, belki te te yani teslimiyetimizi gerçek anlamda kulluğumuzu ortaya koymaktır. Evet. Burada Mevla Teala Hazretleri imtihan olarak sen bunu yemeyeceksin. Bu necistir. Yoksa bu Allah'ın düşmanıdır. Onunla gazap et, onunla savaş et anlamında değildir. Hı. Yani işte Beni İsrail'e cumartesi gününün yasak edilmesi gibi. Cumartesi gününün kusuru ne, günahı ne denmez. Evet. Mevla bir imtihan olarak Hı. onlara bugün de bunu yapmayacaksınız. Evet. Ee, Müslümanlara da bunu yemeyeceksiniz, şunu yiyebilirsiniz şeklinde bir imtihandır bu. Bu imtihanı kim yapar, kim yapmaz. Yok Yoksa bir adavet bir düşmanlılık olarak meseleye bakmak doğru bir şey değildir. Şerişerif öyle demiştir. Bu necistir. Buna yaklaşılmayacak, yenmeyecek. Ha Müslüman burada ya yani niye yenmesin ki deyip de aklını ön plana koyarsa imtihanı kaybedecek. Ötekinde Allah bana ne diyorsa odur diyerek geçecek olursa imtihanı kazanacaktır. Evet. Yoksa ya, meselenin adavetle, düşmanlıkla alakalı bir mesele değil. allah Teala'nın seni seviyor, onu sevmiyor şeklinde bir yok, şey yok. Yok, o şekilde değil. sadece değildir. imtihan için o İmtihan'dır. şekilde gönderiyor. Yeryüzünde ne varsa hepsi insanlara menfaat olarak yaratılmıştır. اَلَّذ۪ي خَلَقَ لَكُمَّا فِي Ne var ise... Sizin için yaratılmıştır evet. evlat arası. Onun da bir görevi vardır, bir vazifesi vardır. Doğada bir faydası vardır illa ki. Evet. Bunu bilelim veya bilmeyelim önemli değil. Ama bize de bir imtihan, bir çizgi verilmiş, bir reçete verilmiştir. Bu reçeteye göre hareket edeceğiz. Yani koyun etini yememize mübah olması Allah koyunu çok sevdiği için haşa değil. Evet. İşte, veyahut da e, tilkiyi yememizin caiz olmaması, tilkiyi sevmediğinden dolayı da değildir. Hı. Bu bir imtihandır. Ondan yiyebilirsin, ondan yiyemezsin. Bitti. Hı. Niye? Bunun illaki birçok hikmetleri vardır. Ama hüküm hikmet üzerine bina edilmeyecektir. İlletleri bulmak gerekir. Ve burada şer-i naslar olacağı için burada teslimiyetimizi ön plana koymamız gerekir. Evet Yoksa bir adavet, bir düşmanlık, öyle, öyle o mantıkta şey... gitmek Yok. doğru bir şey değildir. Evet, şimdi hocam son bir sorumuz var. Ee, kifir ya da boza içmek haram ya da mekruh mudur? Bununla alakalı da aslında daha önceden konuşmuştuk. Hmm. Defalarca konuşmuştuk. Hanefi mezhebine göre e, alkol içeren bir maddeye baktığımız zaman e, tabi Hanefilerde aslında alkol noktası da biraz farklı açılardan ele alınabiliyor. Yani şarap ayrı bir şeydir. Şarabın dışındaki alkollü içecekler farklıdır. Hmm. Ama e, Cumhur'un görüşü olarak daha fazla e, ulemanın e, çoğunluğun görüşü olarak baktığımız zaman sarhoşluk veren her e, içecek haramdır. Evet. Ancak bu sarhoşluk veren her içecekteki oluşan o alkolün hariçten katılmasıyla fermante yoluyla oluşması arasında fark vardır. Eğer o e, alkol hariçten katılmış ise Çözeltici olarak şu veya bu şekilde. Burada e, onun sekir verip vermemesine değil, yine diğer alimlerin Soğunluğun görüşü doğrultusunda necis kabul edenlere göre ki dediğimiz gibi Hanefi mezhebinde farklı görüşler var. Hmm. Şarabın dışındakilerden bahsediyoruz. Necis kabul edenlere görüşü açısından bakılarak e, bunun kullanılması, içilmesi caiz olmayacak. Eğer dışarıdan katılıyor ise. Peki fermanta yoluyla kendiliğinden oluşuyor ise mayalanmak suretiyle burada şöyle bir kuralımız var. Bundan çok içildiği zaman yani çok derken bir insanın Mutat bir insanın tüketebileceği son nihai nokta, ee, içeceği kadar içmesi durumunda ona sarhoşluk verilir mi vermez mi? Eğer ona bir sarhoşluk vermeyecek olursa ve fermantayla da o e, alkol oluşmuşsa bunun bir zararı olmayacaktır. Evet. Ama çok içilmesi durumunda insana bir sarhoşluk verecek olursa az dahi içilse Cumhur'un görüşü doğrusunda ona caiz olmadığını söylüyoruz. Şimdi kefir olsun, boz olsun, bunlara dışarıdan bir şey katılmıyor. Fermente yoluyla içinde bir miktar alkol oluştuğundan bahsediyorlar. Ama bu ne kadar çok içilirse içilsin de insana bir sarhoşluk vermiyor. Yani. Belki çok bekletilmesi, bunu bir ara Gimdeste de irtibatlandırmıştık, orada da görüşmüştük bunu. Bulunduğu odaya göre, kabın konumuna göre, hava şartlarına göre fermante çoğalabiliyor, azalabiliyor. O alkol oranı artabiliyor ve eksilebiliyor. Yani az oluşabiliyor. Hmm. O yüzden taze, temiz, yeni, kişinin kendisinin yaptığı, hariçten bir şeye katılmadığını bildiği bir şey ise da içmesinde herhangi bir mahsur lazım gelmez. Dediğimiz gibi de Hanefi mezhebinde zaten buna bakış biraz daha farklı yerlerden bakılıyor. Biraz daha genişlik vardır ki faydalı olduğu da söyleniyor e, kefir için özellikle. O yüzden yani çok üzerine durulması gereken bir mesele değil. Ama dediğimiz evet. gibi yani ekşimiş, çok zaman geçmiş, alkol ona çok artmış içinde bu şekilde olursa bundan kaçınmak gerekecektir tabii ki. Evet hocam bu soruyla programımıza sonuna geldik. Son olarak dua babında neler söylersiniz? Allahü Teala Hazretleri yanlış yapmaktan cümlemizi muhafaza eylesin. Evet sapmaktan ve saptırmaktan bahusus cümlemizi muhafaza eylesin. Hmm. Ve bu vesileyle de Rabbim ölmüşlerimize rahmet eylesin Anladım. inşallah. Allah razı olsun hocam. Çok Bilmiyorum. teşekkür ediyoruz. Kıymetli izleyenlerimiz, İlmihal programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizler de sorularınızı bizlere ilmihal et lalegültv.com.tr ve lalegültv.com.tr'ndan gönderebilirsiniz. Aynı zamanda ilmihal.com.tr adresinde ziyaret etmenizi sizlere tavsiye ediyoruz. Birçok soru ve cevabı da bu adrese ulaşabilirsiniz. Tekrar görüşmek dileğiyle hepiniz Mevla'ya mahpulum. Hoşça kalın efendim.